1526 numaralı konu, Hazreti Peygamberin kendisiyle birlikte bulunup da, La İlahe İllallah diyen sahabilerini mağfirette müjdelemeleri, Yala bin Şeddad şöyle anlatıyor, Babam Şeddad bin Efs şu hadisi anlattığı sırada sahabilerden Übade bin Samit de orada bulunuyor ve onu tasdik ediyordu, babam şöyle diyordu, bir gün yanında oturduğumuz bir sırada Hazreti Peygamber ehli kitabı, Hristiyanları ve Yahudileri, kast ederek, İçinizde yabancı kimse var mıdır?'' diye sordular. ''Hayır.'' dedik. Bunun üzerine kapının kilitlenmesini emrettiler ve sonra da ''Ellerinizi kaldırınız.'' ve ''La ilahe illallah.'' deyiniz, buyurdular. Böylece ellerimizi kaldırdık ve bir saata yakın bir süre ''La ilahe illallah.'' dedik. Sonunda Hz. Peygamber şunları söylediler. Allah Teala'ya hamdolsun, ey Rabbim, sen beni bu kelime ile gönderdin ve bana bu kelimeyi söylememi emrettin, bu kelimenin karşılığında ise cenneti vadettin, sen vadinden asla dönmezsin, sonra da bizleri, Allah hepinizi bağışladı, diye müjdelediler.